إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد Fakine xayir al-hadi kitabu Allah ve xayir al sallallahu alaihi wasallam. Vusher al-umur muhtetatı ha ve kula muhtetet bid'ah ve kula bid'at zallal ve kula in fil Allahu ve Evet. Yine bugünkü sohbetimiz. Geçen haftaki sohbetin hem devamı hem de biraz açılım, niteliği taşıyan bir mevzu. Orada demiştik ki, Koran'da, sünnette, Koran'a ve sünnete bağlılığı, itaati, ona uymayı emreden bütün naslar an ve mutlak dedik. Yani inanan her mümini kendisine muhatap olan emir ve yasaklardır. Hiç kimse delilsiz olarak yine Kur'an ve sünnetten delil olmadan bunları belli bir tabakaya, belli bir zünveye hasredemezler. <gülüyor> ha, müstesna akılamadıkları gibi hasır edemiyoruz. Yani sadece müştehitler, alimler bunu okur, onlardan başkası okuyamaz diyerek Allah'ın oku dediği bir şeyi okumaktan alıkoydukları için bu bir yükümlülük, sorumluluktur. Yani Allah'ın helal kıldığı bir şeyi yasaklayarak önüne geçerek, hangi mazeretlerle siz anlayamazsınız diyerek. Ee, tabii ki bazı gerçeklerin ee, saptırılmasında hak olan bazı ifadeler kullanılır. Çünkü şeytanın bu meşrebidir. Tutup da beş vakit namaz kılan birisine birdenbire gelip namaz, namazı kılma demez sana. Seni cemaatten alık o rahatsızlığını gündeme getirir. Ama şu da iyi bir gerçektir ki cemaatten kalan hiçbir kimse katiyyetle vaktinde namaz kıldığını veremezsiniz. Ancak cemaatte kılan kişi vaktinde kılma yani kılabilir. Ha, cemaatten geri alarak namazı geciktirir, geciktirir, öyle olur ki münafık namaz olmaya başlar, daha da geciktirir. İhmaller çoğaldıkça şeytan insanı saptırırken böyle saptırır. Hı. Ve burada deniliyor ki alimler bunu daha iyi anlar. Alimler bunları daha iyi anladığı gerçek. Ama onların daha iyi anlaması bizim okumamıza mani olmalarını gerektirmiyor. Bunu yakalamak gerekiyor. Ha. Alimlere ihtiyaç gündeme getirir, doğru. Bizim de zaten alimlere ihtiyacımız, kitap ve sünneti sormaktır, değil mi? Kitap ve sünneti sormaktır. Okuduğumuzda anlayamadığımızı, okuduğumuzda bize bulanık gelen bir meseleyi ve okuduğumuzda o ayetin daha çok teferruatla inerlemek için ona sormaktır, ondan öğrenmektir. Onun görevi, vazifesi de budur. Ha, bunun dışında, Kur'an ve sünnetin dışında bir şeyler sorarak ondan öğrenmek değildir ilim eğlene ihtiyaç. Ve onların bizim ihtiyacımızı gidermede de çek yapacakları hiç Kur'an ve sünneti öğretmektir, onun dışındakileri değil. Onun için bu emirlerin ve nehirlerin am, genel ve mutlaklığı ele alındığında herkes bu emirle muhataptır, istisnasız katiyetle bir bölüme, bir kesime hasire demeyiz. Ha. Ama şunda bir gerçeklik var ki, herkes gücü, kabiliyeti, istikdadı, o mevzudeki sahip olduğu, imkanlar nispetinde dinlen bir şeyler öğrenir, anlar. Ha. Kendi kendine anladıkları ile anlayamadıklarını karşılaştırdığında, o anladıkları, o şeyleri sormayı öğretir onlara. İşte burada şu başlığı girme zorundayız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme indirilen iki şey. Kur'an'da devamlı Allah-u Azze ve Celle bu paralellikten iki şey indirdiğini zikrediyor. Ve diyor ki, وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ ve hikmete. <وَالْحِكْمَدًا> <gülüyor> Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi. Hemen biz bu iki kelimenin anlamını normalde veriyoruz. Kitap denildiğinde buna biz Kur'an diyoruz, sana Kur'an'ı indirdik. Burada dikkat etmeniz gereken, bu ayette bu gibi ayetlere ters düşen herkese bir diye vardır. Ha, burada bunun kitabı nasıl Kur'an olarak anladık dersek, bir, kitap burada marifeli gelmiştir. Yani elle gelmiştir. Bundan kasıt da Kur'an'dır. Hele bu buradaki muhatap, Resul ise ona indirilen kitap Kur'an'dır. Çünkü normal olarak kitabı ele alsak, bir cinsizm olarak gelse, hangi kitabı kastediyor diye taksis edici bir delil arama zorundayız. Arkasından, وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابُ ve sana هِكْمَتِي اِنْدِرْدِ Bu gösteriyor ki kitapla beraber indirilen bir hikmet var. Burada kitaba diyelim ki hadis inkarcıları da bunun Kur'an olduğunu kabul ediyor. Ama hikmete geldiğinde bir soru işareti koyuyorlar. Biz burada hikmet kelimesini katiyetle asri manasıyla ele almıyoruz. Ele aldığımız nokta başlangıçla Kur'an'la beraber bir hikmet indirilmiş. Hemen onlar şöyle girebilirler. Her insana verilen bir hikmet vardır. Doğru. Allah vazze ve celle herkese hikmet verebilir. Biz burada Muhammed'e aleyhissalatü vesselama Kur'an'la beraber verilen hikmetten bahsediyoruz. Bir başkasına verilen hikmetle bunun karıştırılmaması gerekir. O zaman biz önce bu ikiliyi beraber götürünce Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi. مَعْلَمْتَكُنْ تَعَلَمْ وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْتَكُنْ تَعَلَمْ ve sana bu iki şeyle bilmediklerini öğretti. Demek ki Resul'e bile indirilen o iki şeyle Allah ona daha önceden bunlar inmeden, kitap ve hikmet indirilmeden evvel bilmediği şeyleri öğretti. وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ Şüphesiz Allah'ın senin üzerindeki fadlı, lütfu, ihsanı çok büyüktür." diyor. Şimdi görülüyor ki bu iki şey inmeden evvel, Resul hiçbir şey bilmiyordu. Bu iki şeyle ona öğretildi. Bunun birisine biz Kur'an diyoruz, ama hikmeti olduğu gibi bırakıyoruz. Neden? Sadece kendi aramızdaki insanlarla alakalı bir sohbet olsaydı, bundan kasıt doğrudan doğruya sünnet diyebiliriz. Ama, bunun sünnet olarak karşılığını vermeden bu üslubu kullanıyoruz. Neden? Karşıdaki insana bunun sünnet olduğunu delirttirene kadar, yani bunu onun demesi gerekiyor. Ha, biz delirttirene kadar bu üslubu çünkü Kur'an ve onunla beraber hikmet edindiriliyor. Bunu sanki Kur'an'ın bir sıfatıymış gibi zikrediyorlar, değil. Burada katiyette üslup bile buna aykırı. Burada Kur'an'ın sıfatı değil. O zaman şöyle demesi gerekirdi. وَاَنْزَلَ aleyke عَلَيْكَ ben حَك۪يمًا deseydi biz sana hikmetli bir kitabı indirdir Hoş, böyle demese de zaten Kur'an hikmetle doludur. Ama bizim anlamamız gereken Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an'la beraber verilen hikmettir. Heh, i̇şte bu indirilerle bilmediği şeyleri öğrenmiştir. Yani bundan önce Muhammed aleyhisselatü vesselam bu ikisindeki olan şeyleri bilmiyordu. Ve Allah o az Allah Resulü sallallahu aleyhi sselam'ın ümmetine öğrettiği iki şey. Şimdi kendisine iki şey indirilmiş ve bununla bilmedikleri öğretilmiş. Allah Resulü işte bu iki şeylenden iki şeyde ümmetine öğretmiştir. Diyor ki, huvellezî ba'te fil ummiyin resûlâh, minhum, yani onlardan bir resul yolladı. Ümmi, okuma yazma bilmeyen bir toplula kendi işlerinden bir Nebi yolladı. Yıklu aleyhim âyâti, onun Allah'ın ayetlerini onlara okuyor ve yüz ve onları bunlarla tezkiye ediyor. Yani pislikten, buradaki kasır şirkten onları temizliyor kitabı الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ Onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Nasıl kendini, kendisine indirileni? indirilen bu iki şeyle ona bir şeyler öğretilmişse o aynı şeyle kitap ve hikmetle hem onları tezkiye ediyor, şiddet alındırıyor ve onlara bilmedikleri şeyleri öğretiyor. Çünkü وَاِنْكَانُ مِنْ قَبْ لَفِي دَلَالٍ مُّبِينٍ bu iki şey indirilmeden önce, bu iki şey öğretilmeden önce, onlar neredelermiş, hangi konumdalarmış, açık bir dalalet üzere, eğler, üzere imişler. Demek ki onları dalaletten kurtaran da bu iki şey. Bu iki şeyle dalaletten kurtulmuşlar. Yine kitap ve hikmet. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına kitap ve hikmeti öğretmeden önce apaçık bir sapıklık üzereydiler. Bu Kur'an'ın ifadesi. Binaenale kitap ve hikmet öğretildikten sonra hidayet üzere oluyorlar. Ancak hidayet buluyorlar. Binaenale sapıklıktan kurtaracak bilgiler ancak Kur'an ve, Kur an ve hikmetin içindedir bunun dışında katliyetle aranmamalıdır. Hangi sebep, hangi bahane olursa olsun, hangi meşru vesile olursa olsun çünkü bazen batılın yutturulması hak görünen vesilelerle gündeme getirilir. Bunu, bu ikisinin dışında eğer hak hidayet aranmaya başlanıldığı an ve dalaletin başlangıcı olur. Kitap ve sünnetin dışında aranan ve bulunan sadece dalalet olur. Üçüncü başlık Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in evinde okunan iki şey. Allah'ın Resulüne indirdiği iki şey. Allah'ın Resulünün ümmetine öğrettiği iki şey ve Allah Resulünün evinde okunan iki şey. Ve zekurna ma yuṭla fi buyūti kunnâ min âyātihi vel Buradaki hitap peygamber hanımlarnadır. Onlara diyor ki ey peygamber hanımları evlerinizde Allah'ın ayetlerinden ve hikmetten okunanları hatırlayın. Düşünün. Burada dikkat çeken bir şey var. Kitap yerine ayetleri zikrediyor. Bazen cüz'ün zikriyle kül kastedilir. İlla küllü zikretmek gerekmiyor. Ben Allah'ın ayetleri dediğimde yani Kur'an'ı kastettiğim anlaşılıyor değil mi? Burada demek ki Allah'ın ayetlerinden ve hikmetten okunanlara kulak verin, onları dinleyin diyor. Demek ki bu indirilen iki şey okunuyormuş da, yani Kur'an'ın okunduğu gibi, kitabın okunduğu gibi hikmet de okunuyormuş. Burada dördüncü başlık, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu iki şeyle ümmetini teskiye ediyormuş. Burada tezkiyeyi biraz daha geniş anlamda ele alıyoruz. Yani ilk teskiye kelimesi zikredilme, arındırma, şirk pisliğinden arındırmadır. Ondan sonra redail dediğimiz ahlak dışı olan şeylerden arındırmadır. Çünkü Mekkelilerde şirkin dışında da muamelatta o denli rezil, ahlaksız, işlem, ameller vardı ki mesela bir nikah mefhumu vardı. Belki fuhşu şu an zirvesinde dahi onları görmeniz mümkün değildir. Ha. Her şeyden temizleme niteliğinde genel anlamda kama erserna fikum rasulam minkum nasıl ki sizden olan birisini size Resul olarak yolladı. yetlu aleikum ayatina bizim ayetlerimizi size okuyorlar. Şimdi bizim ayetlerimizi size okuyorlar denildiğinde, şu geçen ayetlerin hepsi bize okunan ayetler denilince hikmeti de beraberinde alıyor değil mi? Yani sadece Kur'an dahi okunsa bunun içindeki zikredilen yine ikisidir. Yani burada sadece Kur'an'dan kasıt, maksat Kur'an'dır diye bir taksise gidilmesi mümkün değildir. Yani Allah'a ve Resulüne itaat edin derken, İhtiraf ettiğiniz şeyi Allah'a ve Resulüne götürün derken, bunlar Kur'an'ın içindeki şeylerdir. Bunlar bizi belli bir noktaya doğru yönlendiren asıl, yani ahkam dediğimiz kısımdır. وَيُزَكِّكُمْ Sizi tezkiye ediyor. Nasıl? يُعَلِّكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ Yani size kitabı ve hikmeti öğreterek diyor. Kitabı ve hikmeti öğreterek diyor. وَيُوَعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ Böylelikle sizin bilmediklerinizi, daha önce bilmediklerinizi öğretiyor. Demek ki bizim bilgi olarak her yönüyle ancak Kur'an ve sünnete müracaatımız gerekiyor. Onun dışında bizi dalaletten kurtaracak, Hidayetler hidayet üzere kılacak başka bir kaynak düşünülemez. Bununla da şunu kenarına koyun dinin iki kaynağı zikredilerek geliyor. Ha, bu iki şeyin dışında dinin kaynağı olamaz. Bu iki şeyin dışında bir kaynak arandığı an kaynak bulandırılıyor. Ve diyor ki tekrar aynı şekilde وَذْكُرْنَا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın sizin üzerinizde olan nimetini anın, düşünün. وَمَا أَنْزَلْ عَلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعْذُكُمْ بِهِ Allah, ümmetine bu iki şeyle vaaz ediyordu, nasihat ediyordu, öğüt veriyordu. Nasihat ve öğüt de bu iki şeyle oluyordu. Bunu biraz daha genellemeyle aldığınızda Allah Resulüne hitap eden ayetlere bakın. Ya اَيُّهَا الْرَسُولُ بَلِّغْمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكِ ''Ey Resul, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Şimdi burada indirilen, vahyedilen, eşit anlamda, aynı anlamda, müteradife anlamda kullanılır. Resul'e indirilen ne denildiğinde şu ana kadar okuduğumuz ayetleri zikretme zorundasınız. ''Kitap ve hikmet indirdi. Rabbinden sana indirileni tebliğ et.'' diyor. Burada tebliğ iki anlam taşır. Bir, lafzın tebliği iki onun beyanının tebliğidir düşünün eğer beyanının tebliğini içermez desek biz o zaman beyan edilmeyen hiçbir ayet bizim hayatımızda hükmü tatbik edilen bir nasıl olmaz düşün namazı alın Kur'an'da okuyun Tabii ki indirilenden tebliğ edeceği nedir? Önce tebliğ akabinde öğrettiği namaz değil mi? eğer namazda sadece Kur'an'a bağlı kalsak bir de indirlerini tebliğ etmemiş olur. Ha bu gösteriyor ki lafzın tebliği, ulaştırılması gibi aynen de beyanın ulaştırılması bir görevdir. Beyanın ulaştırılması da ayrıyeten bir görevdir. Namazı, orucu, zekatı, dinde ne varsa ibadet adına her şeyi böyle düşünmek gerekiyor. Yani ey Resul Rabbinden sana belli ma ile ilekim mir rabbik fe illem فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَةَ Eğer bunu yapmazsan, sana verilen görevi yerine getirmiş olmazsın. Hem kimseden korkma. وَاللّٰهِ اَخْزِمُكَ مِنَنَّا مِنَنَّاسِ Hiç çekilmene, korkmana gerek yok. Allah seni insanları şerrinden koruyacaktır. Sen indirileni tebliğ et. Şimdi, indirileni tebliğ et dediğinizde, o kadar bunu açabilirsiniz ki Kuran'a baktığınızda, eğer lafzın tebliği, beyanın tebliği içindeyse, ki öyle, geçen haftaki ders tahtırlıyorsanız, Resul'e önce indirilen lafızlardı. Lafızları ezberleyebilmek için acele acile ediyordu, lafızları ezberlemek için acele etmene gerek yok. Onu ezberinde toplamak ve onu okunur bir kitap haline getirmek bizim işimiz diyordu. Sen sadece, فَإِذَا قَرَعْنَاهُ فَتَّبِعْ قُرْعَانًا yani Cibril'in ağzıyla onu okuduğumuzda sen sadece oku takip ekliyordun. ve اِنَّ aleyna, بَيَانَا Sonra onu açıklamak bize düşer. Bu ne demek? Demek ki önce lafızlar indiriliyor, arkasından beyanı indiriliyor. Bu da ikidir. Önce lafızlar, sonra beyan. Resul'a emredilenden Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Bu şu kaideyi getirir. Bir, eğer lafızlar vahiyse, onun beyanı da vahiy olmalıdır. Katiyetle lafızlar vahiy olacak ondan sonra bunun açıklaması insanlara bırakılırsa beşer sözü olursa katiyetle Kur'an temelden buna karşıdır. Şimdi bu görünüşte bizi itham ettikleri noktada yani genel anlamda İslam aleminde Selefiler çok katı nasçılardır. Hatta biraz ileri gidiyorlar, ha, zahiri bir kafayla gidiyor. Şimdi eğer bize, naslara bağlı kalarak hareket eden birisine zahiri diyorlarsa, bunu ancak batını der. O zaman kendisinin de batın olarak itham edileceğini bilmelidir. Ha, zahirlik nasıl olur? Kişinin kendi kafasına göre hareket edip onu anlama. Ama biz tutuyoruz, bir ay ayeti alıyoruz, şöyle diyelim. Ee, Siyah iplik, beyaz iplik belli olana kadar Kulu ve şerebu hatta yetebeyyenin lekumul haytul erbiye de minel haytul esruri minel fejri Siyah iplik ve belli olana kadar yayın için hadi ibn Hatim bunu böyle anlamış. Belki buna bir yerde zahirlik diyebilirsin. Ama bu gösteriyor ki, Kur'an'ı hiç Resul'e müracaat etmeden kendi kafanla anlamaya çalışırsan bu sorun çıkar. Ama sünnete döndüğünde Allah Resulü ne diyor? Bu senin anladığın gibi değil ki diyor. Fecrin karan, Gecenin karanlığı ile fecrin aydınlığının ayırt edilmesidir diyor. Ve Şeyh Halbani'nin de dediği gibi bunu çok çok Kur'an'da bulursunuz. Yani mutlak onun açıklaması bakın mezhepler arasındaki ihtilaflara bakın. Namaz, abdest hangisinde olursa olsun nerede bir ihtilaf yapılmışsa katiyetle zayıf hadis değil bakın. Eğer zayıf hadise tabi olarak bir yanlış yapılırsa bundaki sorumluluk da büyük değildir bakın. Neden? E, alimlerden şunu duyarsınız. Benim görüşüm yerine bir hadis zayıf dolsun alın diyor. E, zayıf bir nakil olsa kıyasa bile tercih etmişlerdir. Çünkü o Resul'e nispet edilen bir sözdür diyor. Yani şu an düşünün ne kadar hadis okursanız dokun hiç önemli değildir. Zayıf hadisler bile kıyastan daha hayırlıdır bizim nezdimizde. Zayıf hadisler birisinin görüşünden daha hayırlıdır. Çünkü onunla düşebileceğimiz bela ve musibet en azından mazur görülebilecek bir noktadadır. Ve devam ederek diyor ki, şimdi biz bir noktada hadise geliyoruz. Bunu da neden burada zikrediyoruz? Hadis inkarcılarına dönük bir cevapta bize Kur'an yeter diyor. Hadiste Kur'an'a ters düştüğünde biz almayız kafasıyla gidiyor. Şu anki ayetler devamlı iki şeyden bahsetti. İndirilen iki şey, okunan iki şey, öğretilen iki şey değil mi? Hep ikiyle geldi. Ve burada da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme verilen iki şey. Ve <gülüyor> Niktam bin Ma'dil Kerbi'nin naklettiği bir rivayette Allah Resulü'nden, Allah Resulü diyor ki اَلَا اِنِّ ve الْكِتَابَهُ مِتْلَهُمَا Bana kitap ve bir de onun misli verildi diyor. Bana kitap, Kur'an'ı kastediyor, ve bir de onun misli verildi diyor. Bu ne anlam taşır? Kitabı anladık. Onun misli verildi derken ne anlama geliyor? Eğer mislini şöyle değerlendirirsek, bir zaman birisi demişti ki, siz Resul'ü Allah'ın önüne geçiriyorsunuz. Yani sünneti Kur'an'ın önüne geçiliyorsunuz diye itham ediyor. Bu anladıkları gibi değil, anladıkları bu. Ama durum böyle değil. Dedi, belki hatırlarsınız bunu sohbetlerden. Demiştik ki, en azından bir sabahın iki rekatlık namazını alalım. Kılıyor musunuz? Kılıyorum. Tabii dedi, farzdır. İki rekat kılıyorsun değil mi? Evet. Namazı yüzdelik bir cetvel yapın. Bana Allah rızası için yüzde kaçını Kur'an'da bulduğunuzu söyleyin. İkisini bir yüzde ikilini bulmada zorlanırız. Demek ki yüzde doksan sünnette. Sünneti Kur'an'ın önüne mi geçiriyoruz biz? Yoksa Kur'an'ın beyanını Resul'ün beyanını Allah'ın beyan ettirdiği şeyi alarak o ayeti daha iyi mi tatbik etmeye çalışıyoruz? Ha, kaldı ki Resul'ün bile ona iman etme bize Allah'a kabulde bir önem taşır. Çünkü sizin Rabbiniz bu kitabı indirdi. Sizin Rabbinizin sıfatları, nitelikleri budur diye bize anlatanı oldu. Biz onunla Rabbimizi tanıdık. Bu hiçbir zaman sünneti öne geçirme anlamı taşım taşımaz. Resul Allah göstermesini öne geçirme anlamı taşımaz. Kur'an'ı en iyi anlayanın dilinden Kur'an'ı beyan edenin beyanını almayı taşır. O zaman bana Kur'an, kitap ve bir de misli verildi diyor. Bu zikrettiğimiz hadis inkarcılarına dönük bu söz Kur'an'ın neresine terstir? Katiyeten ters değildir. Ha, sadece Kur'an'a bağlı kalarak bile göreceksiniz bu ikileri devamlı. Herhangi bir meselenin ihtilafı, herhangi bir meselede ihtilafın muqunda müracaat edilecek iki şey. Herhangi bir meseledeki istilafın hukukunda müracaat edilecek şey iki tanedir. Bu ikinin dışında hiçbir şey yoktur. Bunu kısmen asıl olarak geçen hafta anlattık. Hani ey iman edenler Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de ulul emre. Bunu yeterince geçen hafta anlattığımızı düşünüyorum. Burada, ayrıyeten bu, Allah'a ve ahiret gününe inanmanın esası oluyor. Kim ihtilaf ettiği şeyi, ki ihtilafta bir sorun yok dedik aslen, ihtilaf edildiğinde nereye müracaat edeceğinde sorun var. Allah'a ve ahiret gününe inansın, Allah'a ve Resulüne havale etsin diyor. Buraya geldik, Mücahit'den nakledilen bir eserde, Mücahit bunu anlatırken şöyle diyor, Mücahit bildiğiniz gibi hasreten İbn Abbas'a ayrıca İbn Ömer'in de talebesidir. Hasreten İbn Abbas'ın büyük talebelerindendir. Yani Mücahit, Said bin Cübeyr, tavus bunlar İbn Abbas'ın. Hasreten Mücahit, İbn Abbas'tan tefsir mevzusu, mevzusuyla alakalı nakillere çok dikkat etmiştir. Hatta öyle diyor ki hiçbir ayet yoktur ki orada durup ben İbn Abbas'a bir şeyler sormuş olmayayım diyor. İbn-i Abbas da aynen diyor Resul'den alırken Heh, yani i̇bn Abbas'ın tefsirdeki ilmine aktaran birisidir tabiinin büyüklerinden ee, Bagdadi'nin El-Fakih ve El-Mutefakih isimli eserinde naklederken Mücahit diyor ki فَرُدُّهِ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ anlamını veriyor ila kitabillah ediyor ve sünnet-i nebi sallallahu aleyhi ve sellem yani Resul'dan maksat da onun sünneti nedir, diyor. Döndük, yine Mücahid'den gelen bir nakide aynı ayet hakkında, diyor ki, buradaki ulul Emir'den maksat ehlül ilim ve ehlül fıkh. Yani ilim ve fıkhı elidir, diyor. Ha yine i̇bn Abbas'tan gelen bir şeyde de umarayı da buna katıyor. Bundan maksat diyor, umara ve ulemadır, yani alimler ve idarecilerdir, diyor. Hangi sorulursa olsun bizim için bir sorun yok. Neden? Çünkü Allah ve Resulüne itaatin mutlaklığı yanında bunlara itaat mutlak değil, Mukayyet olduğu için ikisi de aynı anlamda itaat mecburiyetidir burada. Yine aynı ayet alarak ﷺ ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ وَلَا تَرُدُّ اِلَا عُولِ الْاَمْرِ شَيْئًا Sakın diyor. Yani ulul emre, emir sahiplerine bir şey havale etmeyin. İhtilaf anında onlara soracağınız bir şey yok. Allah'a ve sünne sorun. Şimdi bu ikisini birleştirdiğimizde ilim ehline ihtiyacınız yok mu diyor burada. Bu anlam çıkar mı? Katiyetle. Çünkü biz kitabı sünneti ilim ehlinden öğreneceğiz. İlim ehlini o zaman sorarken bu mevzuda Kur'an'ın ve sünnetin hükmü nedir diye sormalıyız. Yani Kur'an'ın üzerinde bizi ihtilaf edeceğiz, onu ulul emre sormayacağız. Ulul emre bu mevzuda başka bildiğiniz bir ayet ve hadis var mı diye sorulması gerekiyor. İşte ilim ehline ihtiyaç bizim için bu noktadadır yani yine bunları öğrenmek için onlara soracağız ve devam ederek ihtilaf edildiğinde ihtilafın vukukunda herhangi bir meselede ihtilaf ettiğimizde müracaat edilecek iki şey ikinci bu hadis şeriftir Erbâd-ıbni Sariye'den geliyor radıyallahu anhu Erbâd-ıbni Sariye diyor ki Salâ bina Resûlillâh sallallâhu aleyhi ve sellem zâtı yevme. Allâh bize bir gün namaz kıldırdı. Sümme akbel aleyna, Sonra namaz yani selam verdikten sonra yüzünü bize döndü. Huva azanâ mu'îdeten balîğatan. Zerfet minhâ'l-uyûm vecilet minhâ'l-kulûb. Öyle bir vaaz etti ki belir bir vaaz nasiat kalplerimiz yani duygulandı, ürperdi ve gözlerimiz yaşardı, diyor. Ravi diyor ki oradaki sahabelerden birisi فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللّٰهُ كَاَنَّ هَذِهِ مَوْعِذَةُ Ey Allah'ın Resulü, sanki bu bir veda sohbetiymiş gibi. Yani bize veda ediyormuşsunuz gibi. Yani öğüt veriyor nasihat veriyor şunu şunu yapın şeklinde. Fe mâza tahdû bize ne tavsiye edersin? Taqan Allah Resulü diyor ki: Kad teraktukum alel beydâi leyluhâ ke neharihâ. Ben size öyle bir şey bıraktım ki diyor, gecesi de aynen gündüzü gibi aydınlık. Yani sizi öyle bir hal üzere bırakıyorum ki gecesi de gündüzü gibi. Yani karanlık bir şey yok. Gündüz nasıl aydınlıksa gecesi de öyle aydınlık. Yani karanlıkta yolumu kaybettim bulamadım edemedim dersin ya gecesi de gündüzü gibi bir aydınlık üzere bıraktım. La yezigu anha ba'di illa halikum. Bunun ikisinden ancak Helak olmağı sapan sapar. Veyahut bundan sapan sadece gideceği varacağı netice helak olmaktır diyor. Çünkü burada sizi karanlıkta bırakmadım. Yarısı karanlık yarısı aydınlık bir şeyde bırakmadım. Yani yarısı açıklanmış yarısı açıklanmamış bir halde bırakmadım. Gecesi de aynen gündüzü gibi apaydın. İşte bu aydınlıktan sadece helak olma niyetlenen sabah diyor. ve o yola sülük eden helak olma niyetlenmiştir. O yolun akabinde helak olmaktan başka bir şey yoktur. O zaman gecesi de gündüzü gibi apaydın yani aydınlık olan yerde kalın. Size tavsiye ederim. Bita kolla Allah'tan korkmayı Allah'tan korkmayı, neyden korkmayı? Kur'an ve sünnetten sapmamayı. O gecesini de gündüzü gibi bıraktığım şeyden sapmamayı önce. Çünkü bunda saparsanız Aslında saparsınız. Teferruatta bir iki şeyde sapmak önemli değil. Onu tahsil düzeltme kolaydır. Ama aslında saptığınız an, şöyle düşünün, e, İtikadi mezheplerden birisinde bir kayda koyuyor. amel imandan cüz değil, iman artmaz, eksilmez diyor. Bu fıkhı bir kayda. Bu kayda ne yapıyor? Yüzlerce ayeti, hadisi geçersiz kılıyor. Asıl da sapma bu. Onun bu denli sap dışı ettiği ayet hadislerin birisini yanlış anlasak normalde pek sorun değil. Gideriz bilene sorarız. Birisine sorduk, netice alamazsak bir ikincisine sorarız. Bir üçüncüsüne sorarız. Ama bir tek kişiye tabi olmakta, ikinciye sormak yok. Aslında bir mezhebe tabi olmanın altında bir kişiye tabi olması, yani ee, pisliği yatır. Biz de diyoruz ki hepsine bağlılık olsun ama. Çünkü birin bilmediğini, İkincisi bilir, üçüncüsü bilir, dördüncüsü bilir. Ha, bu ne anlama geliyor? İslam alimlerinin adedi yüz tane ise, bin tane ise birine bağlılık, bir asırdakine bağlılık ve bir mıntıkadakine bağlılık, öbürküleri sark diş etme istediğin kadar değil, ha? sen dört mezhebin dördü de hak de. Bu rafta deniliyor. Hak nedir? Dört mezhebin hangisi bir meseleyi Kur'an ve sünnete dayandırarak öğretmişse ha hak olan odur kendileri de diyor. Bizim fetvalarımızda sünnete Kur'an'a sünnete muhalif bir şey buldunuz da ona bizim fetvamızı atın diyor. O adamlar zaten bu kapıyı açmışlar. Burada alimlerin hepsine bağlılık. Ustikun bir takvallah size Allah'tan korkmayı önce tavsiye ederim. Yani o gecesi de, gündüzü de, e, gecesi de gündüz gibi aydınlık olandan. Evet. وَالسَّمْعِ وَالتَّعَ Dinlemeyi ve itaat emrederim. Yani ulul emri dinleyeceksiniz ve itaat edeceksiniz. Bu mu çıkıyor? Yoksa Kur'an'da, sünnette Dikkat edin. Ne geliyorsa size dinleyin ve itaat edin. Yorumlamayın. Yorum hangi anlamda kullandım yorumu? Açıklama kalkmayın. Allah yanlış bir söz etti de siz mi düzelteceksiniz? Resulü yanlış bir söz etti de bir başkası mı düzeltecek? Onlardan işitti, onlardan gelene kulak verin duymakla kalmayın dinleyin ve itaat edin. Kayısı şartsız teslimiyet gerekir. Onun ikisinin dışındakine katiyetle kayıtsız şartsız teslimiyet yoktur. Ama Allah'a, Resulüne sorgulamadan ha öyle bir mertebe sıtlık makamı kespedilmesi gerekir ki ondan geldi mi Allah Resul'ün arkasında namazı kılıyorlar. Kıbleteyn dediğimiz yere gidiyorlar, baksalar ki namazda, kıble değiştirildi, Kabe'ye doğru çevrildi diyor. Ne yapıyor duyanlar? Namazda Mekke'ye doğru dönüyorlar. İşte dinlemek ve itaat bu. Sormuyorlar ne zaman oldu, bu söz doğru mu demiyorlar. Çünkü o ortamda yalan söyleyen kimseye hayat hakkı yoktu, müşrikken bile. O sözü duyar duymaz herkes oraya döndü. İçki yasaklandı denildi. Ellerinden kaseler düştü. Bunu bitirelim, bu küpü bitirelim de ondan sonra demediler. Veyahut bunu satarız. içen yavrulara veririz. Şeklinde de düşünmediler. Hepsini döktüler. Geliyor diyorlar ki bu Bekrem. Duydun mu seninkini? Dün gece yatağından alınmış. Betül Maktis'e götürülmüş. Oradan da yedi kat semaya Sonra yatağa soğumadan geri dönmüş. O dediyse doğrudur diyor. O dediyse doğrudur. Çünkü bunu diyen Allah Resulü. Sakın ha onu aranızda birbirinizi çağırdığınız gibi çağırmayın. Bu ne anlama geliyor? O Allah bir şey dediyse, Resulü bir şey dediyse, o rastgele birinin sözü değil, savuşturacak bir söz değil. Eğer onun beyanı gerekiyorsa Resul'e bunu yaptırmış. Sana ne? Bizim hüküm çıkarma değil, konmuş hükümleri anlama görevimizdir. Hiçbir kimsenin Allah ve resulun dışında hüküm koyma hakkı yok. Konulan hükümleri anlamaya çalışmalıyız. Bütün gayretimiz bunun için olmalı. Onun koyduğu hükümleri. Ve devam ederek diyor ki, Hemen ek yapıyor. in abdan هَبَش۪يًا Eğer size öbür tarafa şimdi itaati geniş tut, sizden olan emir sahiplerine de üzerinize Habeşli bir köle dahi emir kılınsa ona itaat edin diyor. Bu ne anlama geliyor? Bu hitap önce Kureyşlilere değil mi? Kendinizi üstün görmeyin. Eğer üzerinize bir köle, habeşli bir siyah köle dahi emir olduysa ona itaat edin. Dinleyin ve itaat edin. Bunun biraz teferruatını, daha farklı teferruatını sayı hadislerde görürsünüz. Birisi üzerinize emir olduğunda onu dinleyin. Sizi dövse de, işkence de eziyet de etse onun hakkını verin, itaat edin diyor. Neden? Ona isyan ümmeti parçalama olur. Ha. Namaz gibi nerede itaat, nerede karşı gelilmesi gerektiği yerler yine kendisinden kendiliğinden bu mevzuda anlatılıyor. Ve diyor ki fainna hu meya ismin kum benden sonra yaşayacak olanlarınız yani benden sonra hayatta kalanlarınız fesiyara ihtilaf anketiyor. Benden sonra yaşayacak olanlarınız benden sonra hayatta kalacaklarınız çok ihtilaplar görecek çok çok ihtilaflar gelecek. Küçük büyük nasıl olursa olsun bunu ilk itibette <gülüyor> nesil sahabe olma sebebiyle en çok da yaşayan bunların içerisinde Enes radıyallahu anh küçük sahabelerdir. Benden sonra yaşayanlarınız çok ihtilaflar görecek. İşte o zaman fe bir bi sünneti ve sünnetul hulefâ râşidîn el mehdine min ba'de ve o zaman işte size düşen benim sünnetime yapışmanız. Kelime olarak zikredeyim. Hulafa-i sünnetine yapışın. Şimdi hemen birileri şöyle anlar. Ee, keyfiyetli bilim sahip sahibi olmak gerekmez. Çok çok hadis sokusanız, bunu kendiniz çözebilirsiniz alaka Demek ki Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin, Radıyallahu anh'ın da sünneti varmış. O zaman onlardan geleni de kabullenme zorundayız. Sünneti terste düşse. Olur mu? Olur. Olur. Ama Allah Resulü Hulafay-ı Raşidinin onların da sünnetine tabi olun diyor. Eğer baksanı şöyle hadis-i şeriflere bunun bu anlamda olmadığını görürsünüz. Onların menhecini terk etmiş. Onların menheci üzere gidin. Bütün hatalarına rağmen onlar Hulafa-i Bütün hatalarına rağmen. Ama bakıyorsunuz oğluna, sahabeye, Hazreti Osman da Hulafa-i Raşidin'den, Ali de Hulafa-i Raşidin'den, Ömer de, Ebu de. Ama bakıyorsunuz Osman, bir meselede hata ettiğinde Ali uymuyor. Neden böyle yapıyorsun dediklerinde, birisinin sözüne sebep, ben Resul'ün sözünü terk edemem diyor. O zaman bundan maksat, bunların yolu şeklinde alırız. Onların bize aktardıkları, onların bize naklettikleri önemli. Çünkü hadisi şerifin devamında da, bir rivayette وَعَدُّ عَلِيهَ bin نَوَاَجِزِ Ona, yani azı, nasıl, azı dişiyle daha güçlü tutar ya, azı dişiyle tutar gibi tutun, bırakmamak üzere. Ve e, o temesseku biha Şimdi burada benim sünnetim, hulefa-i raşidin sünneti iki sünnet varmış gibi geldi değil mi? Peki wa'addu aleyha ve yequt temesseku biha. Ona sımsıkı yapışın, ona azı dişinizle tutar gibi tutun. Ne anlama gelir? Burada dönüş yine Resul'ün sünnetine. Onların bize Resul'den aktardığı, Resul'den anlattıkları, onların her hali, hatta i̇bn Ömer'in babam da bunu böyle dese, Resul böyle yapmış, hangisini alırız deyince babam, Allah'tan ki ben diyorum, Rabbim onlardan razı olsun, zatları de onlardan razı olmuştur. Zaten onların hataları bile bize büyük örnektir. Onların hataları da bizim için büyük örnektir, hem de bütün sorunlarımızı halledebilecek nitelikte bir örnektir. Onların yolu derken, yani sünneti derken, kastettiği bu ve sonra devam ediyor. Bu da neyi gösteriyor? İhtilafın vukuunda hangi boyutta olursa olsun müracaat edeceğimiz şey iki şeydir. Benim sünnetim deyince kitap sikretmedi. Kitap bu sözün dışında kalmadı. Çünkü ekseri insanlar o kitapta ihtilaf edeceklerdi. Bakın şimdi itikadi sapık mezheplerin hepsine itikadi boyutta getirdikleri bütün delilleri neredendir? Kur'an'da. Nasıl Kur'an'dan oluyor? Kendi kafalarına göre anladıkları için. Sahabeye öğretildiği, anlatıldığı, yaşadığı gibi değil. Neden Allah Kur'an-ı Kerim'de sizin inandığınız gibi inanırlarsa ancak o zaman hidayet üzeri olurlar. İşte sahabenin yolu bu. Onların inandığı gibi inanmak. Onlar kendi kafalarına göre inanmaya kalktıkları için hem de bu kötü inançlarına, kanaatlerine Kur'an'ı da ham olarak kullanıyor. Bunu bazı zamanımızdaki tefsir çalışmaları ve Kur'an'a ne diyor? Kur'an'ı Kur'an'ı yaşamak, Kur'an'ı yaşam, Kur'an'ı hayat tipindeki isimlendirdikleri dersler vardır. Bunlar hep bunların hepsi Kur'an'ın tahrif kodudur. Kur'an'ı tahrif etmeyi kodlamışlardır. Kur'an bize yeter diyerek. Bu sözü de Ömer'e dayandırır. Ömer bu sözü demiş mi? Demiş. Ayşe demiş mi? Demir. Ama Ayşe ile Ömer böyle anlamamış bunu. Bunlar kendi istedikleri gibi anlamışlar. O zaman tekrar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize bıraktığı iki şey. Şimdi bize derken bu sahabeden sonraki, onların için aldığı gibi sahabeden sonraki bütün devirleri için alır bize bıraktığı iki şey Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize bıraktığı iki şeye sımsıkı yapışıldığı sürece katiyyetle dalalete düşülmeyeceğidir Ebu Hureyre radıyallahu anh geliyor çokça duymuşsunuzdur bunu inni kadı haleftu fikum itneteyni len tadilluma ba'dahuma ebeda kitabı Allahi ve sünneti ben size iki şey bırakıyorum bu ikisine uyuduktan sonra elbette dalalete düşmezsiniz. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim. Şimdi basit bir gayretle, çok az bir gayretten düşünün. Bu ikisine yapıştığımız müddetçe yapışma ne anlama gelir? He? Okumak, anlamaya çalışmak, amel etmek. Sakın bundan vazgeçmeyin. Birisi gelip size desallah aşkına, siz bukari okumayı sapıtırsınız. Bununla karşılaştırdığında ne anlarsınız? Hangi masum tevir bunu hoş gösterir? Okuyun bukari ama kafanızda göre hareket etmeyin de. Allah Resulü sımsıkı yapışın derken ne kadar yani kitabu kucan alacaksınız ya sımsıkı bu benim kitabım mı diyeceksiniz? Ve Bukhari'yi alacaksınız, bu Resul'un sözleri mi diyeceksiniz? sıkı yapışın, kim ne derse desin. Hangi mazereti sunarsa sunsun, bunun sım sıkı yapışın. Sorayım, evinde Bukhari olan kardeşleri kısa bir zamandan beri. Bukhari'yi kaç aydır okumuyorsunuz? Mustafa sen? Ben Feturbari'yi okuyorum hocam. Beraberinden. Hı. O zaman fazla bir şey okuyamasın bu yani. ve evet, Kuran gibi yap, Kuran'dan 5 sayfa oku, arkasından da onu anlamaya çalış. Resulün sözünün dışında birisi bize bir şey anlatamaz. Ne yapar? Birisi tutar, bir ayetin altında 10 tane, 100 tane, 200 tane hadis kitabını naklettiğini nakleder. O zaman bizim ilk okuyacağımız kitap Allah'ın kitabı sonra Resulünün sünneti neden bize onu anlatacak o. Ha bunda tabii okurken biz bir hadis okuyacağız. Sahih mezayı sahih mi zayıf mı olduğunu bilmesek ne yapacağız? Aa, demek ki sor. Bu bu kadar kolay zor değil ha. Vallahi bir mesele bir taklitten bin kat daha kolaydır bu. Ve daha tehlikesizdir. Git Git onun saatini sor. Bu ne kim mani olabilir? Kim mani olur? Hepimiz bunu sorma ihtiyacına yani düşen kimseleriz biz. Ha bu ne anlama gelir? Bilmiyorum. Evinizde şu an Bukhari Müslim hadis kitapları var mı? Büfeymiş istiyor. İnşallah. Evet. Mesela ben desem, bana sorsalar. Fetül Bari tercüme edilmesi gerekir miydi desem hayır derim. Hakondan hiç istifade edemez. Bunun sözü nasıl cesaretle derim? Fetül Bari'den çok istifade edilir. İstifade edilecek bir kitap. Fetül Bari öyle yazmış ki İbn Hacer'in ömrünü ona sığıştıramazsınız neden? Bazen bir hadis hakkında 6-7 sayfa, yani ona dönük rivayetleri toplamış. O bir sayfayı bazen 10 günde eskiden, bu dijital ortam olmadan evvel, o bir sayfadaki rivayetleri 10 günde toparlayamıyordu. Öyle oluyor ki belki birisi için bir ay uğraşı, uğraşıldı da mevzubahistir. Şimdi söylediğim söz, bu kitabın kadrine laf getirmez. Aynen alimlerin de dediği gibi, la fethaba del feteh. Yani fetül bari sonra başka bir fetül bari yok. Ama bence avamı daha çok zora sokar. Ha getirdiği bir yer olur, faydası olur. Ha ben tutuyorum. Bu hayri rahimahullah'ın önceden tabi Şehabani'den önce muallak olan bir bayıkları kime kime ulaştırmış diye baktığımda bak bundan istifade ederdik. O hadisin farklı bir yönü oldu ve ot mensuk oldu. Bak bundan istifade ederiz. Ama Resul'le çokça sohbet etme bakın, çokça sohbet etme bakın. Çünkü simsiqi yapışın, bu anlamı taşır. Amr bin Auf'tan gelen nakilde aynı şekilde isimlere kasten zikretmemin sebebi hadis inkarcılarına dönük olması için bunlar. Yani kaç tane sahabeden geldiğidir. Amr bin Auf, r- r- r- ki, r- r- r- r- r- Serttufikom amreine, lan tadiblema temasaktun kitab Allah ve sünne nabiye. E, sünne nabiye. Ben size iki şey bıraktım diyor. Bunlara yapıştığınız müddetçe katiyetle sapıtmazsınız. Yani dalalete düşmezsiniz diyor. Ayrıca İbn Abbas'tan var. İbn Abbas radıyallahu anhu da aynı şekilde söylüyor. Daha sonra Enes'ten var radıyallahu anhu. Ondan sonra Ebu Said el-Hudri'den bir nakil var. En enteresan, güzeli, yani daha açık net olan Ebu Said el-Hudri'den. Hem de bu rivayet ekseriyetle veda açında söyleneniz şekliyle nakledili Ama bu hastalığında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği bir şey. Ebu Said el-Hudri diyor ki ''Kharaca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyna fî maradî hilleli tuvh Allah Resulü'nün vefatına sebep olan hastalığında e, Ebu Bekir'e namaz kıldırmayı emretmişti ve sonra namaza çıktı diyor. Ona hmo fi salatil qadat bir sabah namazındaydı. Fdaheb Abu Bekir li Bekir Allah Resulü'nü görünce mihraptan çekilmeye başlıyor. Allah Resulü fa ashara ileh mekanik yani yerinde kaldı on işaret etti. وَسَلَّمَا عَنَّاسِ فَلَمْ مَنْ صَرَفَ O da insanlarla beraber yani Ebu Bekir o hep namaz kıldı. Namazdan bitince Hamidallah'a Allah hamdetti ve وَأَثْنَا Ali O'na senada bulundu sonra dedi ki Ya اَيُّهَا النَّاسِ Ey insanlar اِنِّ قَدْ تَرَدْتُ فِيكُمْ اَبْتَقَلَيْنِ Ben size iki harfı bırakıyorum. <gülüyor> ar kitab-ı Allah'ı ve sünneti Allah'ın kitabı ve benim sünnetim testentikul <Sessizlik> kur'an'ı bi sünneti kur'an'ı benim sünnetimle konuşturun diyor. Kur'an'ı benim sünnetimle konuşturun diyor. Bu ne anlama geliyor? Kur'an'ın açıklaması sünnettir. Kur'an'ın beyanı sünnettir. Kur'an'ı en iyi anlatan sünnettir. Yani Resul'ün kapısına gitmektir. Ve Kur'an'ı sünnetimle konuşturun. Ne anlama geliyor? Hangi ayet okursak okuyalım. Tabii ki o nasıl mantıkunu en hasa hatasız, en yanlışsız, yanlışsız şekliyle Arapça bilmeyen bir meal seçecektir. Asgari hatası olan. Ama <gülüyor> ayeti anlamak istiyorsan Allah Resulü'nün o mevzuda ne söylediğini arayacak. Ne yapacak kararken? Ne yapar Mustafa? Ayeti anlamak için mi? Tabi. Ama işte onu biliyor, ona gidecek ama ne yapacak? Diyelim ki, hadi bu kade, sahihliği yönüyle sorun yaşamayacağımız bir kitap. Bu tefsir bahsini açacaksın. <gülüyor> belki o ayet hakkını bir tane bulacaksın, belki bulamayacaksın da. Çünkü bu kadenin kitabı tefsiri, tefsirin, yani yazılmış ama birçok ayet hakkında bir şey zikretmedi. Kendi sah sahihlik şartlarına uyanları oraya koymuş. Bir tane belki bulamayacaksın, belki de bulacaksın. Yani yine ilime eline gideceğiz. Sen tutup da bu ayet hakkında nerede neyin olduğunu bulamazsın. Ha Bana Arapça bilen birisi gelse, hocam bu ayet hakkında en geniş, yani hadise dayalı bir yazıyı nerede bulabilirim, bulabilirim? desem, ben onu hemen Suyuti'nin durr ül isimli kitabına yolarım. Ama şu uyarıyı da yaparım bak. Dikkat et orada hepsi sahip değildir. En çok nakli onu bulursun. E, o kitapta bulursun. Allah için sanki okumadığı kitap kalmamış Süüritin. Ha, bunun sahipleri derken, tabi Buhari'ye bakabilirsin. Müslim'de geçen kısımlar var. Tirmizi'nin bir kitabu tefsiri var derim. Neseyinin ayriyetten bir kitabu tefsiri var. Sünenül Kubrasında geçen tahkik edilmiş. Ha, bu yine Arapça bilene bak, hitap ediyor. Yine bilen birisine gideceksiniz. Bizim hiçbir sözümüzde alimlerden korkun <gülüyor> anlam yok. Bunu çıkaran büyük bir iftirada bulunur. Hele alimlere hakaret ediyor sözünü telefuz eden ve bence böyle birisi gelip benden helallik istemezse ben buna hakkımı helal etmiyorum. Ve hesabı ahirete kalır. Biz bir tek alime tabi olmayı Hepsine ihtiyaç duymayı gündeme getiriyor. Ve bunun için diyor ki Allah Resulü, la <gülüyor> تَجِتَمِعُمْ اُمْمَتِي ala دَلَالَةٍ Ümmetin dalalet üzere icma etmez. Nasıl anlarsınız bunu Türkçe? Evvel nasıl anlarsın? Ben böyle tercüme yani ...yanlış üzerine ecma edilmez. Yani, yani... Birleşmez, ya işte. yani birleşmez. Birleşmez. birleşmez. Birleşmez yani. Yani, yani Ömer hata ise... Bir, bir, bir. ...Osman hata ise Ali etmez. Mekte varsa, <gülüyor> Değil mi? Beş kişi hata ise bir altı yedi etmez. Hakkı söyleyen biri çıkar. Peki beşi bırakıp da o bire nasıl uydun derlerse... O bir Kur'an'ı sünnetten delil getirdiği için o bir haktadır. <gülüyor> çoğu çoğunluğu haktan kabul etmekse o zaman çoğunluğu almak gerekir değil mi? Hocam burada örnek e, Hz. Osman'ın halifeli döneminde e, Mekke'de dört tekaç namaz kırıp... O değil ondan daha şey var. Mesela bu temettü haccında Osman da sağda niyet ediyor. Bukhari'deki hadise bakın. Ali bunu görünce Ömr-i hacca diye terbiye getiriyor. Bana muhalefet mi diyorsun ee, yani o emire? Osman halife. Allah Resulü'nün Mehdi sana ettiği birisidir. Ona e, ters mi düşüyorsun? Ben diyor, birisinin sözüyle Allah Resulü'nün sözünü bırakmam diyor. Ya Osman bu bu kadar methedilen insan bile onun sözü bile Allah Resulü'nün sözününle önüne geçirilmiyorsa bu bizim için büyük bir delil değil mi? Ha, Onlar bilemediyse olsun. Ali bilmiş diye anh. İşte ümmetim dalalet üzere icma etmez bu. Hakkı söyleyen çıkar. Allah bu dini koruyacağını vaadır diyor. Çünkü ben sizi gecesi de gündüz gibi aydınlık üzere bıraktım diyor. Karanlık hiçbir şey yok. İşte birisi ben Osman'a tabi olurum dese ne olur? Ali'deki doğruyu almaz. Bırak sen halifeleri, keşke onların bütün hatalarıyla beraber onlar gibi hamileseydik. Hiç önemli değil. Yani Mekke'nin fethine haber verene bile diyor ki Allah'ın işte bırakın o Bedir diyor Yaptığı ve yapacağı bütün günahları bağışlandı onun diyor. Allah onların dışında hiçbir kimseye böyle bir hak yoktur. Ama bütün alimleri dinleme vardır. O zaman alimlerin önce adam olması gerekir. Herkesin herkes hepsinden istifade edebilmesi için. Bugün sınır açtık çocuklar. Burayı unutmayın haftaya. Kankan, kankan. <gülüyor> Sorunuz var mı? Benim <gülüyor> <oldu. Benim> sorum <gülüyor> sorum. <gülüyor> Soru var mı? Benim sorum olacak. Var. Benim sorum Soru var. <gülüyor> evet buyur. Hocam bu filafet bu eşitlerdir. Evet. Ebu Bekir'de gelen hadis evet. sahi mi o bu halde? Muharra hadisi. Evet. Muharra hadisi. Yani önce söylemiş olduğunuz başımıza bizim e Habeşli bir köle de gelse ona itaat edin. Evet. O günkü toplumuna bağlı oluyor yani evet. o an için mi geçer? Orada mi? insanların en basit gördüğü Habeşli bir köle. Bu Osmanlı'da olabilir. Başınız Osmanlı'da gelse itaat edin demiş değil mi? bir başkası da olabilir. Eee Salahaddin Eyyubi küstü. Kim gelirse gelsin. Küstne çıkmamak için herkes gidip biat etmiştir. Kaldı ki Salahaddin Eyyubi haşlı şöyle hani belasından bu ümmete düşarmıştı. Öyle. Kasıt da o. Çünkü o an o insanlar yani siyah olması, köle olması sebebiyle halkın hakir gördüğü birisi. ama Müslüman olarak o bile sizin üzerinizde emir olsa dinleyin. Tabii. İmamlar, idareciler Kureş'tendir. Evet. Hatta <gülüyor> gariptir. Osmanlılar ona Türkiye'deki Türkler kitaplardan çıkarmışlar onu biliyor musun? O konuda çok büyük Evet, çıkarıldığını ilk farkına varan Muhammed Sultan Masumi var. Orta Asya Türklerinden, bu Orta Asya'dan kaçtıktan sonra Rus zulmünden İstanbul'a geliyor. Sultan Hamid bunu tabii ağırlıyor. Sultan Hamid diyor ki, bunu yapmayın diyor, bu büyük bir zulümdür diyor. Onu tekrar yerine koyun, anlayamıyorsanız anlamayın diyor ama onu yerine koyun, hatta Sultanamid ikna ediyor, Allah rahmet etsin. Ee, ilk defa matlu şekilde Bukhari bu şekilde Bukhari'yi bastıran Sultan bunu Bu nuskatılı dedikleri bir nuska var elimizde. O Sultan emriyle basılmadır. Ahmet Muhammed Şakir de bunun müşrifü olarak çalışmıştır. O kitap Sultan Hamid'in emriyle basılmış. Hocam. Aklı bir tabi. Hocam, <gülüyor> tamam, hocam. Aynı şekilde o dönemlerde Lorenz'in hatıratlarında İngilizce. Efendim? İngilizce davranışlıkları. Lorenz'in hatıratlarında. Ki, hadis kitabını getirilerek Osmanlı'ya karşı Orada kışkırtmanı sağlasın. Ayaklanma sağlanıyor. Osmanlı hilafetinden zorla almıştır. Deberliği, baskı'yı da almıştır. Halife Kureyş'ten geçiyor. Hem tamam. tamam. de Emeviler de böyle aldı. Bu, bu bir kışkırtma. Yani, her yani, bir, de, de, çıkarak... emeviler de bunu, Abbasiler de dolmuştu, ondan sonra dolmuştu. Herkes evet, kullanmış. Ha? Sünnet de korunmuş mudur? Sünnet, hadisler korunmuş mu? Din korunmuştur. ayet var yazıklarınız Din korunmuştur. Tabi, indirdiği İndirdiği şeyi kastediyor. Şöyle haliksını kitaplarından çıkarmışlar. Ondan sonra Muhammed Sultan Mahsuro'nun Nahiv'i'şter bastırmıştır etmiştir, O dönemimizde geldi Onun evinde parasını da şey tercümeden kim? Tercümeden değil. Arap de basit. Arapça basılmış. Arapça basılmış. Tercüme yok. Hocam biz şimdi tasavvufta mesela teslimiyet öğrendik. Tasavvuftan geldik mesela. Tasavvufta hocam biz teslimiyet öğrendik mesela. Yani soru sormaktan... Tasavvufta teslimiyet yok. Ölünün yani, gassara teslim olduğu gibi terkim oluyor. Yani. teslimiyetten bahsediyorum zaten. Şimdi selefi arkadaşın içerisinde bile mesela şimdi... ...o tasavvuf terbiyesiyle devamlı böyle konuşmalar görüyorum ben de bu ara. Diyorlar işte bir Kur'an bile okursan, âlim dizinin dibinde okuyacaksın. Hani doğru bir söz olabilir gibi... Hani böyle bakışta yani... Doğruluk payı var ama e, yani hep mesela bizler çalışan insanları, rızkımızı kazanmak zorundayız hani mesela bir taraftan hani işimize gidiyoruz, bir taraftan okumaya, hani, neredeyse tasavvuf mantığı var yani. Hani, Yok. Şu an var hocam ben görüyorum mesela arkadaşlar. Onu belki biraz yanlış önemli. ifade ediyorlar demin dediğim gibi. Şöyle diyebiliriz bak. Diyelim ki Kur'an'ın mutlak birinin ağzından almalısınız. Doğru mu? Hayır, Kur'an'ı birisinin ağzından öğrenmelisin. En basit şekli okumak için bile. Yani Kur'an rastgele böyle öğrenilmez. Birisinin ağzından almaz zorundasın. Ben tutup, bunu belki derslerde çok anlatmışımdır. Ee, Bediüdin Şah diye, e, Pakistan Sinit'ten alimlerden birisi var. Ben sonradan onu Belçika'ya getirdim. Bayağı istifade ettiklerimden birisidir bu. Ee, Mekke, onu, Mekke'de onun ziyaretine gittiğimizde Aziziye'deydi. O zaman orada boştu. <gülüyor> Fethülbari'yi okutuyordu. <gülüyor> Fethülbari'yi biz öyle bir derse de geldik. O zaman da Fethülbari'nin, Bukhari'deki şu hadisi gündeme getirdiler. Yağumeyr, mazafe alannuveyr. Gençlerden birisi okuyor. E, o da anlatıyordu. Tabii bu hadisi genç okudu, Şeyh da anlatmaya, ilim ehli bu hadisten 60'ın üzerinde hüküm çıkarmıştır dedi. Şimdi ben hafifçe tebessüm ettim, ya topu topu 6-7 kelime, 60'ın nereden çıkar dedim, çünkü ben bu toplumda yetişen birisiyim, bu toplumun mantığıyla ben gittim oraya. Bizde derler ki bir ayetin 60 manası var diye. Bana Ben bunu deyince etrafa da bakıyorum şöyle bana pas verenler var mı diye. Tasdik eden. Bahtemes Şeyh şöyle bir bana baktı. Ondan sonra o çocuğa dedi ki devam et dedi. Yani ben öyle anladım ki baş ver buna takımlayalım gibi. 5-10 dakika geçmedi. Şeyh bu sefer ona dedi ki Fethül bu sayıda verdi. Tabii ben aldım aha dedim şimdi bana okutturacak bu sefer başlayacak Arapçadan hata bulmaya. Ben şöyle, o mantıkla Biz Bizde böyle ya. Birisini alt etmek istediğin zaman oku bakayım şunu diyorsun. Okuyamayınca sen daha bunu okuyamıyorsun ki ağız dolusu hafı diyor. Şeyh verdi. Ben okudum. Hiçbir hata bulmadı. Demek ki kayısı o değilmiş. Bıraktı dedi şimdi hadisi bana. Bıraktım. Bu hadisi genel bilginle anlatmaya başlaydı bana. Bu olay nerede oluyor dedim. Allah Resulü'nün ünlü Süleyman'ın evini ziyaretindeydi. Doğru dedi. Allah Resulü kim dedi şak kişilik olarak sıfatı, hem nebi hem de bir devlet idarecisi, hem de bir erkek. <gülüyor> Ümmü Süleyman'ın birisini ziyarete geliyor. Ümmü Süleyman'a eve girerken selam veriyor. Bir idareci, devlet reisi, bir nebi, bir erkek, bir kadına, yani e, râiyetinden birisine selam veriyor, kaç tane. Ondan sonra orada duruyor, Umeyr'e diyor ki, ya mâ da faalannu gayr?'' O diyor? Dediğim şeyin enesin kardeşi, adı Amr. Demek ki dedi tasvir sikasıyla, yani Ahmet yerine Ahmetcik gibi demesi gibi. Yani çocuğun halini hatırlını soruyorum. E, Madde falan loayir diyor. Nuhayr çölde bir kuş tipidir, kavese beslenir. E, demek gidiyor çocuğu daha önce gelip gidiyormuş gidiyor Amr'ın kuş olduğunu da biliyor Allah Resulü diyor. Dedi bana dedi, sen kaç tane çıkardın hep Said dedi, neredeyse 20'ye geldi. Yani. E sen 20'ye çıkardın, bırak nerede neredeydi, atını çıkarsın dedi. Tamam. Bakın bir der ben, şey ben şimdi ona hiçbir şey eklemedim, çıkarmadım. Sadece onun dışındaki bilgileri topladım. Ümmü Süleymi, Allah Resulü'nün devamlı onun ziyaretine geldi selam verdi kadına selam vermenin cevabını ekseri ondan alırdık. Yani ilim ehlinle beraber olman, onu senden eden zorluklarla toparladı düşün, Bukhari kitaplarını toplamak için ömrünü vermiş. Ben 150 dolar verip Bukhari'nin bütün kitaplarını satın alıyorum. Sen bir ilim ehline gittiğinde bir şeyi çok çabuk öğreneceksin. Ama biz ilim ehline neyi soracağımızı bilmeliyiz. Allah ve Resulünün hükmü nedir? O da demeli ki Allah ve Resulü böyle demiş alimler bize bunu aktarmış böyle diyebilir. Ha, Buhari bunu aktarmış dediğinde biz alimi zikretmiyor muyuz? i̇bn Hacer bu rivayetlerin altında bunları toplamış dediğinde biz bunu zikretmiyor muyuz? Ha, tutar şimdi i̇bn Hacer bu kadar büyük alim Garani Kolay'ın biliyor musunuz? Garani Kolay'ını yazan da e, İbn-i Hacer'dir. Safsata bir kitaptır. Şehalvani nasbul mecanik kıssatıl garanik diye reddiye vermiş ona. Biz tutup i̇bn Hacer büyük alimdi diye onu da mı alacağız? Şimdi biz de o dengeyi bulamıyoruz. Ha, birileri yani Allah Resulüne itaat önce alimlere saygıyı öğretiyor. İşte sorun bu. Alim ne hak ediyorsa biz onu veririz. Vermemiz gerekir, bilmemiz de gerekir. Mesela size örnek verdim. Mesela hoca dedim hani ilim ehli vasfında hani bize öğreten vasfında dedim. Ama devamlı olarak mesela kendisini sorgulanmasını hani söylediği söz normalde hani mesela hani hep kendisini sorgulanmaya gerektiren sözler söylüyor dedim mesela. Yani bunu da düşünmek lazım. Bir örnek vermiştim? Yani hep böyle Farklılar ya anlamazız. Değil. Biz biraz kısa davranıyoruz ondan. Biz toplam bir pislikten çıkıyoruz. Anlatabildim mi? Mesela bugün bir şey gelmiş. Kardeşlerin derneklerinden birisi. Bu Tayibe mi? Tayibe mi? Tayibe mi? Yemiyordu Tayibe? Geliyor. Bir dinleyeyim birisini Ana, Bu kadar zayıf uydurma hadis anlatılmaz. Ama bu çocuklar şirk öğretir mi? Hayır. Değil mi? Ee, oradaki o rivayetlerinin zayıf olduğunda söylemek bileme düşer. Doğru mu? Biz bir pislikten kurtuyoruz.